صل علىك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمن واكثر صل علىك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين kıymetli dinleyenlerimiz bir iftara daha yaklaştığımız şu mübarek saatlerde ikindi namazından sonra Rabbimiz Tebaraka Teala oruçlu kullarına acıyor, lütfediyor, ediyor, kerem ediyor. Bazı rivayetlerde ya tekcubulü abidi zemben ba'del asr. Ba'del asr seyyeten. sonra Oruç tutan kullarıma ikinden sonra bir e, günah yazmayın diye de bir vaat vardır. Tabi bu sizde rahat rahat günah yapın anlamına gelmiyor. Bununla birlikte inşallah e, sizler de e, daha huzur üzere, zikir üzere, istiğfar üzere, iftar saatinde cehennemden azat olmak için, e, beraat almak için iftar anında Duaların kabul olunduğu saatlerde, müstecap dualara muvaffak olmak için e, hazırlıklı olun. Şimdi hemen birbirinizi haberdar edin, mesaj atın, telefon açın. Büyük emri bil maruf olur, büyük vazına saad olur. Büyük tebliğ ve davet olur. Ve ulaikumul müflihun. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden cemaat. Ancak onlar felah bulacak Allah buyuruyor. Başka türlü kurtuluş yoktur. Kendimiz namaz kılmakla, oruç tutmakla kurtaramayız. Bu kadar millet sel gibi cehenneme giderken seyirci kalamayız. Onun için hemen telefona sarılın, mesaja sarılın. İşte Lale gülde, Cübbeli Hoca'nın sohbeti başladı. Hadisler okuyacak, ayetler okuyacak. Allah'ımızı dinleyelim. Habibin dinleyelim. Sallallahu Teala. Aleyhi ve Sellem. Böylece birbirimizi uyaralım, uyandıralım, haberdar edelim. Biz insanlara acıyalım. Allah da bize acısın. Celle şahanehu Celle Celaluhu. Yani dünyada Ayağı kırılan acıyoruz, yolda tökezlenene acıyoruz, evendim e, dilenciye acıyoruz, fakire acıyoruz, e, haberlerde işte evlenen ocaklarını görüyoruz, kimseleri yok falan, ne kadar üzülüyoruz, acıyoruz. Ama e, dünya öyle de geçer, böyle de geçer. Önümüzde ebedi ahiret var, ahiret e, bitmez, tükenmez. Ahirette tökezlemek, sırattan tökezlenip düşmek Allah muhafaza. Estağfirullah. Ve innellezine la yu'minun bil ahireti anis sıratil nakibun. Ahirete inanmayanlar sırattan tökezlenecekler Allah buyurdu. Yani düşecekler cehennemin dibini boylayacaklar. Sahih-i Müslim'de hadis-i şerifler vardır. Cehennemde çengeller var. As asılacak e, ateşten e, kancalar var. O kancalar ne yapacak? Adamı aşağı doğru çekecek buyuruluyor. Eee önümüzde böyle tehlikeli günler var e, bu efendim e, keyfine hobi olarak e, yapılan e, yani ip benzemiyor. Burada altında cehennem var, burada yanmak var. Buradan sonra herkes geçecek. Ve bin kullar var diyor. Sizin içinizde cehenneme uğramayan kalmayacak Allah buyuruyor. Çünkü neden? sırat cehennemin üstüne kuruluyor. Yolu davu sırat ala metni cehenneme Sayyadi Şerif'te cehennemin sırtının üstüne tam sırat köprüsü konacaktır buyuruluyor. O sıra buna koca karı lafları, paralarları, hikayeleri değil. Sahih Müslüm en sahih kaynaklarımızda. Hadis-i Şerifler'de geçiyor. Ye edekku mineşşari ve haddü mineşseyfi sırat köprüsü kıldan daha incedir, kılıçtan daha keskindir buyuruluyor. E buradan nasıl geçeceğiz? Namazsız, oruçsuz, abdestsiz, zikirsiz. Şimdi burada yolda tökezlenen, ayağı taşa takılana üzülüyoruz, acıyoruz. Biz bu insanlara niye acımıyoruz? Bu insanlar ya salattan tökezlenirse. E biz acırsak Allah da bizi tökezletmez. Çünkü merhametli olun buyuruluyor. Merhametli olan efendim errahimun yerhamu'r rahmaniy amel kıyame. Acıyanlara Rahman Teala kıyamet günü rahmetiyle muamele edecek. Acıyacak, lütfedecek, kerem edecek. Kardeşlerim, onun için siz haberdar edin insanlara telefon edin, insanlara Mesaj çekin. İnsanları uyarın uyandırın. Bu gülde Hidayet kanalıdır. Burada çok sohbetler oluyor. Ayetler, hadisler okunuluyor. Bu kadar hoca efendiler vaazlar yapıyorlar. Bunlar kaçırılacak şeyler değildir. Bunlar keyfi zevki şeyler değildir. Zaruri ihtiyaçlardır. Mecburi dinlenmesi ve tatbik edilmesi ve amel edilmesi gereken hususlardır. Önümüzde ebedi bir hayat var. Biz buna efendim göz yumamayız. Biz göz yumsak ne, niye yarar? Biz bunu hiç konuşmasak yani ölüm mü erteleniyor, sırat mı erteleniyor, cehennem mi erteleniyor? Hiç bu konuları yapmazsak bunlardan kurtulmuş mu oluyoruz? Fare kediyle karşı karşıya gelip, yüz yüze gelip tam sıkıştığı zaman da artık kedin yutacak onu falan gözünü yumarmış. E neye yarar? Gözü, gözünü yumması fa, kedinin işini daha kolaylaştırır. Yani sen gözünü yumsan ya, bu haberlere kulağımı tıkayım, gözümü yumayım, bana ne? Efendim moralimi bozamam keyfimi kaçıramam cennet cehennem ahiret e. hal böyle olunca e sen efendim ahiretin azabından kurtulacak mısın zannediyorsun kendini yazıp ediyorsun kendine onun için ne olur Allah için telefonlaşalım mesajlaşalım ben size kapı kapı geziyordum evvelce her vilate gidiyordum küçük mescitlere geliyordum evlere bile gidiyordum 40 senelik bu hususta emeğim var. Yani Allah için emeğimiz var Ama şimdi Halimiz takatımız da yetmez Yaşımız geçti hastalıklarımız ilerledi ee, Gelemiyorum Dün İzmit'ten geldiler Gebze'den geldiler İşlediyorlar gelmiyorsun e Nasıl geleyim benim halim var mı Ama şimdi bu televizyon imkanı oldu Radyo büyük bir imkan oldu İnternetler çıktı Ulaşın ulaştırın Allah sigarılı muratlarınıza ulaştırsın Ne olur Şimdi Ramazan-ı Şerif'in Tabi faziletleri çok. Fakat faziletlerinden evvel evvela Ramazan Şerif'in şikayetine çarpılmamak. Eee Ramazan Şerif'in efendim şikayet ettiği, dava açtığı, husumet yaptığı yani hasmı olduğu kullar var yarın etti. Biz şimdi Ramazan Şerif'in hasımlarından olmamak için yani hısımlarından olalım. Niye hasımlarından olacağız? hizm ne demek? akrabası akraba derler. Yani yakınlarından olalım, adamlarından olalım. E, şefaat ettiği ettiklerinden olalım. Oruç gelecek şefaat edecek. Hadis-i şerifte buyruluyor. Kur'an-ı Kerim gelecek şefaat edecek. As-suyamu vel-kur'anu yashfa'ani yawm el Oruç ve Kur'an kıyamet günü şefaat edecekler. Ya oruç diyecek ki: Ya Rabbi mena taame ve şerab bil bin ya Rabbi gündüzleri ben bunun yemesine içmesine mani oldum. Çünkü beni tuttu. Oruç tutmaktan sebep yiyemedi içemedi. 15 saat adam susuz kalıyor. Kolay bir şey midir? Belki de fazlası da var. E şimdi Feşeffi'ni fi Bana ona şefaat etme izni ver Ya Rabbi diyor. Bunu. Oruç Allah'a müracaat ediyor kıyamet gününde. Mevlada buyurur ki şefaat Tamam sen seni ona şefaat çıkıldı Sonra Kur'an geliyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Ya Rabbim, eee menatun Ben geceleri onun uykusuna mani oldum." Yani kalktı beni okudu. Hele ki Ramazan-ı Şerif'te Kur'an tilaveti çok oluyor. Mukabeleler oluyor. İnsanlar ee, insanlar hatim çok indiriyor. Kur'an-ı Kerim ayı olması hasebiyle bu da çok tabii faziletli bir amel oluyor. Hal böyle olunca e, ben onun uykusuna engel oldum. Geceler bir avuç. Teravih kılıyorsun, ediyorsun. Saat oluyor 12. E saat 12. E, en geç kalkman lazım. 2'de, buçukta en geç diyelim sahur yetiştireceksin. E, ondan evvel de işte biraz abdest alsan birkaç teheccüd kılsan ne güzel olur. Bizim dergide yazdığımız gecelerin nafile namazları var. Ramazan her gecesini. Ne güzel olur mesela. Çok iyi mükafatlı şeyler. yapabilirsen ne ala. Değilse de ne yapalım? Teravih kıldın tabii. Bu da bir kıyamdır. Büyük bir e, hayırdır ama Ramazan kıyamı olmuş oluyor teravih ile beraber. Fazla mal göz çıkarmaz. Fazla ibadet fazla namazdan da zarar gelmez. kar gelir. Onun için e, bir de kalkıyorsun cüz okusan Kur'an-ı Kerim okusan işte Yasin Tebarek'e falan e, secde sureci sünnet olan sureler Şaban Şerif Risalesi'nde e, yazmışım onları, e, sayfasını tam hatırlayamıyorum. Bir 7-8 sayfa izah var, gecenin ihyası bak neresi. Yani Allah için bir geceyi ihya etmek için hangi ameller, hangi sureler okunuyor, sünnette hangi sureler var burada. Bir 7-8 sayfa kaynaklarıyla, hepsine de kaynak verdim. E, çok önemlidir, mesela başka bir kitabımda yok o. Yani orada derli toplu bir gecenin ihyası nasıl olur? Yani ben bu geceyi ihya etmek istiyorum. En mamur şekilde, dört başı mamur şekilde bu geceyi, mesela şimdi önümüzde Kadir Gecesi olması kuvvetle muhtemel 17. gece, 21. gece 23, 25, 27 en umutlu gece 27 tek gecelerde var ya son 10 gecelere yaklaşıyoruz. Şimdi bu gecelerin ihyası mesela. Ben şimdi bunları e nasıl ihya E bunlar her gece yapamazsın. Her cuma gecesi yapamayabilirsin. Çünkü biraz uzun sürer belki bir saat sürer, bir buçuk saat sürer bu okumalar, tilavetler. Hangi surelerde ne faziletler vadetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. ve bunları öğrenmek lazım. Onun için e, Kur'an şefaat ediyor. Diyor ki, Ya Rabbi geceleri bunu uykusuz bıraktım. Niye? E beni okumaktan uyamadı. E şimdi ne olur? Ne olur... E, benim şefaatimi bunun hakkında geçerli eyle, kabul eyle de ben bu adamın elinden tutup cennete getireyim. Ya. Bunun üzerine allah Teala buyuruyor ki, Ey Kur'an sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sana ben şahit sormam, delil sormam. Sen şefaat etmek istediğine dilediğin kadar şefaat izni verilmiştir sana. Kur'an-ı Kerim'den daha büyük şefaatçi Allah'ın dediği yoktur. Leisen de Allah şevirun azamunel Kur'an. Ya Nebiyyun ve la meleku la gayru. Biraz şerif vardı. Biraz manen rivat ettim belki ama Nurzulukan Ruh tefsirinin başında yazdık. 2. cildinde olan hadislerden. Benim Kur'an-ı Mecid kitabımda da olacak bunlar. Hep Kur'an-ı Mecid'de topladım o Kur'an-ı Kerim faziletlerine dair hadisleri. Allah'ın dinde Kur'an-ı Kerim'den daha büyük şefaat yoktur. Peygamber de Kur'an'dan büyük şefaatçi olamaz. Melek de olamaz, veli de olamaz, şeyhin de olamaz, pirin de olamaz, kutup da olamaz, gavs da olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kendi sıfatıdır. Sıfatın eseridir. Kelamı kadim diyorsun. Bak kadim ezeli demek. Allah'ın sıfatı kelam sıfatı işte. Onuncu Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Peygamber mahluktur. Yaratılmış. Veli mahluktur, yaratılmış. Melek mahluktur, yaratılmış. Kur'an mahluk mudur? Haşa. El-Kur'an ü kelamullah, elaysa bir mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir, yaratılmış değildir, sonradan değildir. Bizim okuduğumuz harfler, sesle baskıdaki sayfalar falan, o kağıtlar onlar mahluk, sonradan yaratılmış. bizim harfimiz şimdi harf çıkıyor ağzımızdan, ayrı bir şey. Bak kadim diyorsun, kelamı kadim, evveli yok demek. Onun için Allah indinde Kur'an'dan büyük şefaatçi yok. Hal böyle olduğu için kardeşlerim